Yirmi Mektup. Bismihi, wa imin Shay'in illa Yusuf bihubi hamdi. Şu mektup iki mebhastır. Birinci mebas, ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci mebas, Bismillahi al-Rahman ihvetun rahim Innamma müminun i̧kwaṭun, idfa bilati hia aḥsen. فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ وَالْكَادِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan islamiyetçe ve hayatı ı şahsiyece ve hayatı ı ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur muzır ve zulümdür ve hayatı beşeriye için zehirdir şu hakikatin gayet çok vücuhundan, altı vecihi beyan ederiz birinci vecih hakikat nazarında zulümdür ey mü'mine kin ve adavet besleyen insafsız adam nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan Seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın, ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa, yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Aynen öyle de, sen bir hane-i Rabbaniye, ve bir sefine-i ilahiyye olan bir mü'minin vücudunda iman ve islamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı masume varken, sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden, ona kin ve adavet bağlamakla, o hane-i i vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. İkinci veci hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki adavet ve muhabbet nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Eğer muhabbet kendi esbabının rücuhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur. Acımak suretine inkılab eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır, tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nasıl hadis ile üç günden fazla mümin mümine küsüp kat mükaleme etmeyecek? Eğer esbab adabet galbe çalıp adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit muhabbet mecazi olur, tasannu ve temellük suretine girer. Ey insafsız adam. Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evzafı İslamiye, muhabbeti ve ittifakı istediği halde mü'mine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'e tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın evet tevhidi imani elbette tevhidi kulubu ister ve vahdeti itikat dahi vahdeti ihtimaiyeyi iktiza eder Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkârane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmay ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabitaları ve uhuvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, maabudunuz bir, razıkınız bir, bir, bir bir bin'e kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir, bir yüz'e kadar bir bir. Sonra köyünüz bir. Devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar birbirler, vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adabete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mü'mine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıta vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebatı ı karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Üçüncü vecih, adalet-i mahzayı ifade eden وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ vizra اُخْرَى sırrına göre, bir mü'minde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir mü'minin fena bir sıfatından darılıp, küsüp o mü'minin akrabasına adavetini teşmil etmek, innel insâne lezvalûm sığgâ-i ile gayet azim bir zulüm ettiğini, Hakikat ve şeriat ve hikmeti İslamiye sana ihtar ettiği halde, nasıl kendini haklı bulursun, Benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir, başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese, o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur, sirayet ve in'ikas etmek, şehnidir. Ve ondandır ki, dostun dostu dosttur. Sözü, durubu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki, bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Sözü, umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam! Hakikat böyle gördüğü halde, sevmediğin bir adamın, sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek, ne kadar hilaf ı hakikat olduğunu, hakikat bi'in isen anlarsın. Dördüncü vecih Hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü vecihin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. وَاَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلْ عَيْبٍ كَلِيلَهِ وَلَاكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِي تُبْدِ الْمَسَابِيَةِ sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez. İkinci düstur, senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun, fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksülemel yapar. Üçüncü düstur: Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun ref'ine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmarene ve hevayi nefsine adavet et. Islahına çalış. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur, onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, öyle de adâvet hasleti her şeyden evvel kendisi adâvete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüt eder. Zahiren mağlup bile olsa kalben kin bağlar adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, sana dost olur. İda ente ikramtel kerime melektehu ve in ente akramtel leime temarrada hükmünce müminin şehni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren leîm bile olsa iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyle ise ve ida merru bil laghi merru kirama ve in ta'f'u ve tasfah'u ve ta'ufru فإن الله غفور الرحيم. Gibi desatiri kutsiye Kur'an'ıye kulak ver, saadet ve selamet ondadır.